Rahman Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaain. Çok değerli kardeşlerim. Yeni bir sohbette, canlı bir canlı yayında Rabbimin lütfuyla, keremiyle beraberiz. Elhamdülillah. Yine Rabbime hamd ediyorum sözlerimin başında. Hamd ve senaların en güzelini, en mükemmelini Rabbime hem sizin adınıza hem kendi adıma arz ediyorum. Rabbim kabul buyursun. Ve de Allah'ımıza sonsuz şükürlerle şükrediyorum. Bizi ehli iman kıldı bir İslam beldesinde. Yarattı Müslüman anne ve babalardan dünyaya gelmemizi lütfetti. Bizi İslam ve iman nimetiyle şereflendirdi. Onun için Rabbime sonsuz şükürlerde bulunuyorum. Sonra bildiğiniz, gördüğünüz gibi sayısız nimetlere de mazhar kıldı. Onun için Rabbimin verdiği her nimete ayrı ayrı şükürler olsun diyorum. Sebebi hılkatimiz, Efendimiz, Seyyidimiz, her şeyimiz cenab Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de hem sizin adınıza hem kendi adıma sayısız salat ve selamımı arz ediyorum. Rabbim kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, hepinizi sohbetin başında Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamette daim kılsın diye acizane dua ediyorum. Rabbim bizleri ve bütün din kardeşlerimizi hem dünyada hem de ahirette aziz kılsın inşallah. Bizi bize bırakmasın, nefsimize ve şeytana bırakmasın. Bildiğimizle amel etmeyi, bilmediklerimizi öğrenmeyi lütfetsin. Geçen hafta ilim konusunu ele almıştık, hatırlayacaksınız. İlim, Cenab-ı Hakk Hazretlerinin bir kuluna bahşettiği en büyük nimetlerden biri. Eğer ki hadisi şerifi de okuduk, Rabbimiz kulunun hayrını murad ederse ona ilim bahşediyor. Dinini o kişi... Bilerek yaşıyor ve dünyasını ilimle mamur ediyor. E kişinin dünyası mamur olursa ahiretinin mamur olmaması için hiçbir sebep yok değerli kardeşlerim. Çünkü el-dunya mezra'atul ahira, dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Bugün geçen hafta ilim konusu üzerinde durunca bugün... Şöyle ilim alemine, ilim dünyasına, gönül aleminde bir baktım. İlim denilince akla gelen büyüklerden, efendilerimizden, Cenab-ı Ali radıyallahu an efendimiz hazretlerini size anlatmayı gönlüm istedi. Biliyorsunuz sahabe-i kiramın içerisinde ilmiyle temayüz etmiş, ilmiyle kendini kabul ettirmiş büyük insanlardan biri. Rabbim şefaatlerine nail kılsın inşallah. Tabi peşinen söyleyeyim sahabenin hepsi büyük insanlar. Hepsi özel insanlar. Ama aralarında farklılıklar var. Nasıl peygamberler aralarında farklı? Sahabe-i kiram efendilerimiz de aralarında farklı. Bu farkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her birinin ayrı yönünü böyle zikrederek bize duyuruyorlar. Hz. Ebu Bekir Efendimiz çok farklı. Hz. Ömer Efendimiz çok farklı. Osman Efendimiz, Hz. Osman Efendimiz çok farklı. Hz. Ali Efendimiz çok farklı. Rıdvanullahi aleyhi mecma'in. Ama Hz. Ali Efendimizin de onların içerisinde temayüz ettiği, öne çıktığı iki ana konu var. Biri ilim, diğeri cihat aşkı. Tabi biz bugün bilhassa meselenin konunun ilmi yönü üzerinde durmaya çalışacağız. Hz. Ali Efendimiz'in ilmi yönünü ve onun kısa hayat hikayesini sizlerle paylaşmak istedi gönlüm. Gerçekten özel bir insan, özel bir insandır. Rabbim bizi cennette onlarla beraber kılar inşallah. Bizi Rabbim onlarla beraber kılar. Dünyadayken seviyoruz. Ben biliyorum, tahmin ediyorum... Bizim Hazreti Ali'yi sevmemiz radıyallahu anh Efendimiz'i sevmemiz başkalarının sevmesi gibi filan değil. Ben Allah'a yeminle söylüyorum ki Hazreti Ali'yi sevdiğini iddia eden kişilerden çok daha fazla hatta kıyas edilemeyecek kadar terazinin kefelerine konulamayacak kadar çok daha fazla biz Hazreti Ali Efendimiz'i seviyoruz. Öyle olunca yani e, şucu bucu olarak değil. Kimseyi rencide etmemek için fazla ileri gitmek istemiyorum. Ama biz onu çok seviyoruz. Nasıl sevmezsiniz değerli kardeşlerim? Nasıl sevmezsiniz ki? Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin, bizim Efendimizin damadı, sevgilisi, Fatıma annemiz, Dünya ve ahiret hanımlarının hanımefendisi, iffet timsali, serapa nur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vücudundan bir parça, o hanımefendi için, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin uygun gördüğü eş. Biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabi ama ben tekrar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi çağırarak, Kızımı, Fatıma'mı seninle evlendireceğim. Git hazırlık yap ya Ali diye buyuruyorlar. Yani kendi eliyle kızını verdiği bir insan. Belli ki cennet ehlinde. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme onun nübüvvet nuru içerisindeki çok önemli vasıflarına ilmiyle ve cihat aşkıyla yakışan bir delikanlı. Pehlivan yapılı böyle. Gerçek bir mücahit, gerçek bir ilim adamı. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için, onun onun bu, bu halini bildiği için, onun fazilet ve bereketini bildiği için çağırıyor. Ve de o ciğer paresi, o, o çok sevdiği kızı o kadar çok severmiş ki sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüğü zaman önce Fatıma'nın evine gider. Sahabenin zaten adeti önce mescide gelirlerdi. Önce Fatıma'nın evine gider Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar çok seviyor bakınız. Onu koklar, onu bağrına basar. Onunla hasretini giderir. Sonra mescide gider. Tüm Medine ahalisi Resulullah'ın asabiyle beraber seferden döndüklerini duyarlar. Resulullah artık gidecekse eşlerinden hangisinin evine gidecekse ondan sonra gider. İşte bu kızı Fatıma'yı Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'e kendi eliyle vermişler. Sonra Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetmiş, aradan zaman geçmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme halife olma şerefine nail olmuş. Büyük insan. Kulefayı raşidin diyoruz. Hani sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde benim sünnetime ve raşit halifelerimin yoluna bütün varlığınızla azı dişlerinizle sarılın diye tavsiyede bulunduğu büyük insanlardan. Dört büyük halifeden biri. aslı saadetin devamı olan hilafet dönemi, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, Rıdvanullah Aleyhi Mecmain Efendilerimiz onların dördüncüsü ve ehli Sünnet ve Cemaat'in ittifakıyla da, değerli kardeşlerim, sahabenin aftaliyette, fazilette ve berekette en önde olanlarından, en önde olanlarından. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok yakın akrabası, yani amcazadesi Ali bin Ebi Talib. Peygamber Efendimiz'e o hamilik eden, onu koruyan, onun hizmetinde olan Ebu Talib. cenab Hak Hazretlerine halini havale ediyoruz. Muhakkikin alimlerimiz sonradan annesini, babasını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden sonra annesini, babasını ve amcasını tekrar diriltip İsa aleyhisselamın ölüleri dirilttiği gibi onlara İslam'ı tebliğ ettiğini ve de onların da İslam'ı kabul ettiklerini söylerler. Tabii konu bizi aşan bir konu. Bizimle, hiç ilgisi olmayan bir konu, Allah ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında ve Rabbimize havale edilmiş edilmesi gereken bir konu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabi Ebu Talib'in durumu için söylüyorum bunları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda zadesi. Uyuruyorlar ki, ben kimin velisi, efendisi, sahibi isem ki... Bütün inananların, bütün müminlerin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ali de onların mevlasıdır, efendisidir, seyyididir buyuruyor Efendimiz. Bir sefer dönüşünde allah Alem onun hakkında şöyle ufak tefek bir şeyler Hazreti Ali, celalli bir insan. Yeri geldiği zaman Hazreti Ömer gibi kılıncını kullanan bir insan. Bazı kişilerin yaptığı bir uygulama Efendim, onun, onların hoşuna gitmemiştir. Resulullah'a sanki onu şikayet eder gibi oldular. Yeter artık dedi. Yeter. Ben kimin velisiysem, Ali de onların velisidir. Öyle olunca iftihar ediyoruz. Şeref duyuyoruz. Biz Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz hazretlerinin tebaasındanız. Çünkü o bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi velimizdir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak cennette onunla beraber olmayı ilminden orada istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Aşeriyi mübeşşer sonra biliyorsunuz. Daha dünyadayken cennetle müjdelenmiş olan on kıymetli on büyük sahabiden biri. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı aç geleni cennetle müjdele. Kapıyı aç cennetle geleni müjdele. Hazreti Ebubekir efendilerimiz gelmişler, Hazreti Ömer efendilerimiz gelmişler böyle. Ay 10 kişi biliyorsunuz daha dünyadayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetle müjdelemişler. Siz cennetlik olacaksınız diye kat'iyyetle söylemişlerdi. Bir gün yine e, yine Ali saadetu sallam cennetlikleri müjdelerken Kapıyı aç, geleni cennetle müjdele diyor, arkasından da dua ediyor. Ya Rabbi ne olur gelen Ali olsun diye. Kapıyı açıyorlar bakıyorlar. Hakikaten Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri kapıdadır ve kapıyı açan ibn-i Nabi Vakkas radıyallahu anh hazretler olacak galiba. Cennetle kendisini müjdeliyor. Böyle böyle mübarek, böyle kıymetli, böyle böyle güzel bir insan. Dediğim gibi ilmi ve cihada düşkünlüğü ile. Efendim malum ve meşhur ilmi artık nihayetsiz İnanın böyle Cenab-ı Hak Hazretleri kendisine lütfetmiş, ihsan etmiş konu üzerine biraz duracağız inşallah rahman ama cihat konusunda da bir başka hali var aslında öyle çok iri de bir yapısı yok Hz. Ömer Cadiyallah Han mesela ondan çok daha iri yapılı kitaplarımızın anlattığına göre ama Rabbimiz öyle bir güç vermiş, öyle bir kuvvet vermiş ki işte zülfü karı meşhur, kılıncı meşhur. Efendim cihat aşkı meşhur. Hazreti Hasan Efendimiz dünyaya gelmiş değerli kardeşlerim. Hazreti Ali cihat aşkından dolayı harp ve darba düşkünlüğünden dolayı oğlunun adını harp koymuş. Ya Resulullah bir oğlumuz oldu. Resulullah'a müjde ediyorlar tatım annemizle birlikte. Peki adını ne koydun ya Ali? Harp koydum ya Resulullah. Ali yani böyle adı olmaz. Adı Hasan olsun. Peki ya Resulallah. Hazreti Hasen Efendimizin adını değiştiriyorlar. Ama Hazreti Ali Efendimizin harp ve savaşa, öyle cihada iştiyakı devam ediyor. Aradan kısa bir süre geçmiş. Hazreti Hüseyin Efendimiz dünyaya gelmişler. Yine onun adını harp koymuşlar. Ali yani ne koydun oğlunun adını, torununun adını ne koydun? Harp koydum ya Resulallah. R.S. gene razı olmuyorlar. Onun adını da Hüseyin olarak koyuyorlar ve değiştiriyorlar. Yani Korku nedir bilmeyen, Allah'tan başkasından korkmayan, kılıncını çektiği zaman önünde durulmayan, durulamayan mücahidini keramdan bir tanesi. Cenab-ı Hak Hazretleri onların ilimlerinden bize de kırıntılar nasip etsin. Onların cihat aşkından da bizim ruhumuza aşk versin. Çünkü insanı insan eden faziletler bunlar değerli kardeşlerim. Şimdi bakıyoruz dünyaya. İnsanlar işte takvimde okudukları kadarıyla, gazeteleri karıştırdıkları kadarıyla geçiştiriyorlar. Ömrü boyu bir ilmihal kitabının, bir ilmihalin sahifelerini hiç açmadan ölen nice mümin kardeşlerimiz var. Yani çok garibime gidiyor, üzülüyorum, hacca gidiyor. Bir hac rehberini mesela hiç karıştırma ihtiyacını duymuyor kardeşlerimiz. Olmaz. Geçen hafta söyledik İslam ilimle yaşanacak bir din. Sonra rahata nimetlere efendim o kadar çok alışmışız ki hiç böyle yani bir, bir, bir tarafımızın böyle en ufak bir incinmesine bile tahammülümüz yok. Işığımız sönüverse eyvah dünyamız kararmış oluyor. Bir gün ekmek olmasa evde eyvah aç kaldık zannediyoruz. Halbuki yani e, ecdadımız ne kadar cihat aşkıyla yanıp tutuşuyorlardı ve de bu konu yine inşallahurrahman bir başka sohbette alırız cihat meselesini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabenin ve selefimizin ciddiyetle üzerinde durdukları bir konuydu. Hz. Ali mücahidin-i da İslam mücahitlerinin de en önde gelenlerinden, serdarlarından idi. İşte onların yolundan gelenler bize bu cennet vatana hediye ettiler. Bizim bugün rahat yaşamamız için bu imkanları bize bahşettiler. Onlar öldüler biz yaşıyoruz ama Rabbimiz biliyor ki kalbimizi onları seviyoruz. Efendim Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri kitaplarımızın kaydına göre 605 tarihinde Mekke'de dünyaya geldi. Dediğim gibi biraz evvel bir evvelki bölümde söylediğim gibi arz ettiğim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğludur ve birbirlerini çok severler çok severler. Onun içinde 10 yaşından itibaren hemen hemen Hazreti Ali Efendimiz genellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalmışlardır. Yani aleyhissalatu vesselam ile sadece böyle bir akrabalıkları yok. Birbirleriyle çok da yakınlıkları da var. Ve 6 veya 7 yaşlarında Resulullah'a iman etmişler. Çünkü... 6 veya 7 yaşlarında diyorum bu 605 tarihini geriye doğru çekenler var. Eğer 605 tarihinde dünyaya gelmişse 5 yaşında iman etmiş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk peygamber olduğu günlerde hemen ona iman edivermişti. Aleyhisselatü vesselam biliyorsunuz Rarihera'da vahyi aldıktan sonra geldiler. Hazreti Hatice annemize anlattılar meseleyi, durumu. Varaka <gülüyor> bin Nevfele gittiler. Ve Hazreti Hatice annemiz ilk inanan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme o asaletiyle, o nezahetiyle ilk inanan kişi oldu. Hem hanımların ilki hem de bütün Müslümanların ilki. Sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş dinlerden kalan şekliyle namaz kılıyorlar Hazreti Hatice annemizle beraber. Hazreti Ali çocuk küçük yaşta 5, 6 veya 7 yaşında işte rivayetler değişik dediğim gibi. Bu yaptığınız nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin peygamber olduğunu, onu Allah'a ibadet için yaptıklarını ve de işte İslam'ı anlatıyor kısaca o günkü haliyle kendisine. Hz. Ali yaratılıştan böyle istidat sahibi bir delikanlı, bir genç, 6-7 yaşında ama düşünüyor böyle. Bana diyor bir izin ver ya Muhammed bir düşüneyim. Bu arada karar veriyor. Diyor ki gideyim bu meseleyi babamla bir istişare edeyim. Birkaç adım attıktan sonra diyor ki yahu beni Allah yarattı, beni yaratırken anne ve babama sordu mu Rabbimiz? Yo öyleyse ben Allah'ın dinine girme konusunu niye anne ve babama sorayım ki? Geri dönüyor ya Rasulallah. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana inandım, e, iman ettim diyor. Hazreti Hatice annemiz ve Hazreti Ali efendimizle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber çok namaz kılmışlar. Aleyhissalatu vesselamın ikisi çok cemaati, herkesten önceki cemaati onlar. Beraber Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin arkasında namaz kılmışlar. Ve de Kur'an-ı Kerim'i bizzat Efendimiz'den öğrenmişler. Daha o fıtraten tertemiz olduğu o küçük yaşta. Bütün sahabe-i kiram efendilerimiz için mesela radıyallahu anh deriz değil mi efendim? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz için de aynı şeyi söyleriz. Ama bir de onunla beraber ve ceh deriz. Allah onun yüzünü... İmanla, İslamla nurlandırdı. Neden? E, mükerrem kıldı, şerefli kıldı. Allah onu, onun zatını, onun yüzünü şerefli kıldı. Neden? Çünkü Hz. Ali Efendimiz daha büluğa ermeden... Bulu erdikten sonra o cahiliye dönemini, o putlara dön tapılan dönemi görmeden, o öyle bir zamana erişmeden daha çocukken İslam'ı kabul etti. Onun için kendisine Kerramallahu vece. Allah onu cahiliye döneminin putperestliğin kirinden, pasından, tozundan, toprağından korudu anlamında hem radıyallahu anh diyoruz hem Kerramallahu veceh diyoruz daha onun dışında kendisine verilen birçok sıfatlar var birçok güzel efendim e, e, lakaplar var ve künyesi de Hz. Ali Efendimizin Ebu Türab yani toprak babası yani toprağı çok seven kişi toprakla çok meşgul olan kişi toprağı çok severmiş Hz. Ali radıyallahu anh Efendim, toprakla meşgul olmayı sever oturacağı zaman hiç başka bir yer aramaz yani bir sergi olsun bir minder olsun falan bir, yok hiç aramaz toprağa verir hem o yönüyle hem de bir latife arz edeyim bir gün Hazreti Fatıma annemizle aralarında ufak tefek bir şeyler olmuş. Tabi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kızı olduğu için ona kıyamıyor, bir şey söyleyemiyor. Ama gönlüne küsmüş, mescidi saadete bırakmış gitmiş Hazreti Ali Efendimiz. Bir kenara yatmış, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eve geliyorlar. Yani tabi her evde olur bu tip şeyler. Resulullah'ın evinde de oldu. Yani sizi rahatlatmak için söylüyorum. Gün geldi... Hazreti Aişe annemiz resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi yani bilmiyorum bana bana sitem ederler mi? su edep olur mu? Böyle söylemem. Resulullah'ı kızdırdı Hz. Aişe annemiz. Mesela birinde annelerimizle birleştiler. Biz dediler, takı istiyoruz, ziynetler istiyoruz dediler. Değişik hadiseler oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, Hz. Aişe annemiz çok kıskanıyordu. Diğer annelerimizden bir yiyecek falan bir şeyler geldi mi? Yok ona razı olmuyordu. Bir gün bir gün böyle bir yiyecek gelmişti. Hz. Aişe annemizin yanındaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabağı vurdu ve yemeği döktü. Öfkesi geçtikten sonra ve vesselam buyurdular ki ''O tabağı bir şeyle doldur, kardeşine götür bakalım.'' Yani resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin evinde de oldu böyle şeyler. Diğer Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz'in evinde de olmuştur. Bilemiyoruz o konuda bir rivayet yok ama Hz. Ömer radıyallahu anh'ın evinde olduğuna dair rivayetler var. Bilhassa böyle titiz yani... Mücahit ve sert mizaçlı Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ali gibi kişilerin evlerinde muhakkak buna benzer şeyler olabilir. Ne yapacağız böyle bir zamanda? Karşılıklı, sabırlı ve merhametli olacağız. Birbirimizi anlayışla karşılayacağız. Merhametli olacağız. Yani falan insan hiç kızmaz. Yok öyle değil. Mümin kızan da insan olacak. Bakın ben size söyleyeyim. Mevlana'mız, yani ilim ve cihattan bahsediyoruz. Mevlana'mız mertlik, ve öfke erlik damarıdır diyor. Müslüman öyle her tepesine basana razı olan her hale yani peki diyen ve de Allah adına, din adına, diyanet adına hesap sormayan yok hesap sormayan bir insan değildir. Eşiddâvü alel küffâri ruhama'u beynehum. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müminlerden bahsederken kafirlere karşı güçlü, vakur, Şiddetli yerine göre yakasından kafirlerin yakasından tutmasını bilen ümmet olarak eski celadet, eski güç, eski cihat aşkına döndüğümüzü düşününüz. Dünyanın hiçbir yerinde öyle Kur'an-ı Kerim yakmayı filan akıllarından dahi geçiremezler. Haberlerde duyuyorsunuz. Ne büyük küstahlık, ne ne adilik ne bayağılık resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Osmanlı dedelerimizin dönemi olsaydı Sultan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri, Sultan Abdülhamid dedem eğer iş başında olsaydı o, o Danimarka'daki karikatür filan çizilebilir miydi? Mümkün değildi, mümkün değildi ama Akif'imizin dediği gibi o dönemde kılınç sallanıyordu, elde kılınç vardı şimdi ise sallanan kuyruk diyor Akif. Ben söylemiyorum Mehmet Akif böyle söylüyor. Müslümanlar maalesef hepimiz hep beraber başta ben dünyaya öyle sarıldık ki nimetlere, ve de biraz evvel e, ifade ettiğim gibi dünyanın nimetlerine öyle öyle bir bütün varlığımızla dört elle sarıldık ki yani e, hiç dünyadan gitmesek hep şurada kalsak ve de hiç bize kimse dokunmasa bir sivrisinek bile rencide etmese çok, çok keyfimiz yerinde olacak. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız hakkımızda hayırlar versin değerli kardeşlerim. Hz. Ali Efendimiz böyle evde bir tartışma olmuş. Gitmişler mescide yatmışlar. Üstünde pardüsüsünün veya işte üstüne aldığı örtünün yarısını altına almış, yarısını üstüne almış. Ama uyku esnasında o da dağılmış biraz. Hz. Ali Efendimiz tozun toprağın üzerine gelmiş. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemize gidiyorlar, evinde onu ziyaret edecekler. Ali nerede? Damadım nerede? Ya Resulallah aramızda ufak tefek birkaç kelime bir şey oldu da mescide gitmişti. Aleyhisselatü Vesselam mescide geliyor, bakıyor ki Hazreti Ali Efendimiz tozların, toprakların içerisinden. Kalk ey Ebu Turab, ey toprak babası kalk, kalk uyan, hadi bakayım eve gidiyoruz beraber buyuruyorlar. Ondan sonra da Hazreti Ali Efendimizin künyesi Ebu Turab, toprak babası olarak kalmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabiye böyle isimler veriyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anfalazı etleri kedileri çok sevdiği için ona Ebu Hureyre denilmişti. Hazreti Ömer'in o celalinden e, celalinden o azametinden dolayı kendisine Ebu Hafs Aslan Babası denilmişti mesela. Buna benzer adet de o zaman Ali e, Hazreti Ali Efendimizin de künyesi Ebu Turaaptır. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri tarafından kendisine verilmiştir. Sahabi kram bu künyelerle iftihar ederlerdi kendi isimlerinin söylenmesini istemez. Resulullah'ın verdiği bu atların kendilerine efendim söylenmesini hep isterlerdi. Hz. Ali radıyallahu anhu efendimiz hazretleri Resulullah'ın evinde büyümüş bir yiğit, bir delikanlı ama Aleyhissalatu vesselam'ın gözünün altında. Onun terbiyesinde, onun idaresinde Hatta onun rızkını yemekle Cenab-ı Hak Hazretleri onu şereflendirmiş. de istidat var, yaratılıştan da istidat var. Daha çok küçükken çok güçlüymüş Hazreti Ali Efendimiz. Efendim o kadar güçlüymüş ki öfkelendiği zaman vücudundaki kıllar elbisesinden dışarıya çıkarmış. Böyle bir yiğit Hazreti Ali. Öfkelendiği zaman kızdığı zaman vücudunun kılları elbisesinden dışarıya çıkarmış. Allah için böyle güçlü, böyle değişik, böyle yaman bir mücahit. Evet. Keşke Akif'in dediği gibi onların gününde olsaydık da nur yüzlerine baksaydık, onlarla beraber biz de cihad etseydik ama de dediğim gibi fıtri istidadından dolayı Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri de ona ona dualar etmişler tabii. Onun önünde büyümüşler. Kur'an-ı Kerim'i o talim etmiş. Hz. Ali Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali Efendimiz hakkında buyuruyorlar ki ben ilmin şehriyim. Ama Ali de kapısıdır. Kim ilim isterse önce kapıya müracaat etsin. Ene medinetul ilmi ve Ali'un babuha ben ilmin şehriyim. Kainatın efendisi ilmin kaynağı ilmin her şeyi diyebiliriz ama hani eskiden şehirlerin kalelerden geçiliyor kapılar oluyordu da o şehre ancak o kapıdan girebiliyordunuz ya efendim Hz. Ali için de aleyhissalatü vesselam Ali de kapısıdır kim ilim murad ediyorsa kim ilim murad ediyorsa kapıya müracaat etsin diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerim onun için sahabe-i kiram itiraf etmişler iltifat etmişlerdir ki ehli Medine'nin en alimi Asr-ı Saadet'te yaşayanların en bilgilisi bunu mesela Abdullah İbni Abbas tefsir konusunda Kur'an'ın tefsirinde tefsirin babası denilen, atası denilen kişi o itiraf ediyor. Ehli Medine'nin en alimi Hazreti Ali radıyallahu anh'dır diye buyruluyor resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ile hep beraber oldukları için ilme olan iştiyakından dolayı Cenab-ı Hak Hazretlerinin kendisine verdiği istidattan dolayı değerli kardeşlerim yemin ediyor. Allah'a yemin ederim ki Kur'an-ı Kerim'deki hangi ayet, hangi ayet olursa olsun hangi konuda, nerede ve kimin hakkında inmiştir hepsini biliyorum diyor sahabeden bunu söyleyen başka kişiler de var ama Hazreti Ali Efendimiz böyle söylüyorlar. Allah'a yemin edelim, yemin ederim ki hangi ayet nerede, kimin için ve hangi konuda sebebin nüzul diyoruz ona malum. Ne için inmişse hepsini biliyorum. Onun için Kur'an-ı Kerim hakkında bana ne soracaksanız sorun. Ne istiyorsanız, aklınıza ne gelirse sorun. Cenab-ı Hak Hazretleri'ne yine bir başka öyle efendim ifadelerinde yeminle söylüyorlar ki, gecede mi indi o ayeti kerime, gündüzde mi indi, efendim ovada mı indi, dağ başında mı indi, hangi ayet nerede indi, kimin hakkında indi hepsini biliyorum. Ve diyor Cenab-ı Hak Hazretleri, اِنَّ رَبِّيُهَ بَل۪ي قَلْبًا اَقُولًا Rabbim bana akleden bir kalp verdi ve lisanen talikan tatlı da gerçekleri de ifade eden hakikati hakikati ifade eden de bir dil verdi. Hakikaten değerli kardeşlerim hutbeleri var, bazı okuyorsunuz hayran oluyorsunuz böyle. Sanki ağzından hikmet dökülüyor, hikmet dökülüyor. Nehçül Velaca'da. O hutbeleri toplanmış ve şerh edilmiş. Arzu eden ilim erbabı kardeşlerim zaten biliyorlar bakabiliyorsunuz. Yani şöyle bir parça hani kırık dökük Arapçamız var ama bazen okuyorum Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin hutbelerini inanın böyle hayran oluyorum, hayret ediyorum. Çünkü anlamadığımız çok kelime çıkıyor. Hadisi şeriflerde doğruyu söyleyeyim öyle değil. Zorlanmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde öyle zorlanmıyoruz ama Hz. Ali Efendimiz o kelimeleri nereden buluyor, o, o ifadeleri nasıl topluyor böyle, öyle hutbeleri var ki insan şaşırıp kalıyor, acze düşüyor yani. İşte ilmin genişliği bir de tabi edebiyata olan merakı demek lazım. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem yanlış anlaşılmasın Kur'an-ı Kerim umuma hitap ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkes için, herkesin seviyesinde konuşuyor. Onun için çok sehil, çok tatlı bir efendim e, Arapça. Daha kolay anlayabiliyoruz doğrusu ama Hz. Ali Efendimiz yani edebiyat yapıyorlar tabir yerinde olursa. Onun için doğruyu söylemek lazım, zorlanıyoruz, zorlanıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim konusunda fevkalade bir Derya, fevkalade bir otorite. Diğer, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh hazretlerinde olduğu gibi, Abdullah Mesud Mesut'ta olduğu gibi, Hazreti Ali Efendimiz de böyle yemin ediyorlar. Efendim, Ehli Medine'nin en bilgisi, bilgilisi dedik. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma buyuruyorlar ki, ilmin onda dokuzu Ali'dedir. Bakın bakın. Abdullah İbni Abbas bunu söylüyor. Allah-u Alem tabakattan aldım evet, bu, bu sözü. Herhalde oradan almış olmam lazım. İlmin 10'da 9'u İbni Saad'in tabakatında arzu eden kardeşlerim oraya bakabilirler. Hakkında, hayatı hakkında geniş bir bilgi var orada maşallah. İlmin 10'da 9'u Ali'dedir. Diğer 10. On, bölümde de Ali'nin birçok nasibi vardır diye buyuruyorlar. Yani ilim denilen şey Ali'ye verilmiş cenab Hazretleri nasıl lütfetmiş öyle, nasıl ihsan etmiş, nasıl ikram etmiş. Ama tabi sadece ilim değil iş değerli kardeşlerim. İlmiyle amel çok önemli, ilimle amel çok önemli. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz hazretlerinin diğer tarafta inşallah gelebilirsek, bugün zamanımız müsait olursa belki geleceğiz. Diğer tarafta yaşantısında da bir fevkaladelik var. Çok mütevazı bir hayatı var mesela. Faukalada infak eden bir hayatı var. Fedakarlık dediğiniz şey kendisi aç kalması pahasına, kendisi yani fevkalade fedakarlıklar pahasına etrafına ilim saçan, maddi elinde bulunan bütün nimetleri de saçan bir büyük insan. Zühdü, takvası. Sekaveti, cömertliği o kadar güzel ki bir zamanlar diyor çok ciddi sıkıntılar içerisindeydi. Hakikaten İslam'ın bidayeti günlerinde bütün sahabe-i ikram efendilerimiz olduğu gibi Hz. Ali Efendimiz de çok sıkıntılar çekmiş. Ama sonradan fetihler çoğalınca, etrafa cihada gidilince kanimetler geldi, İslam toprakları genişledi, ticaret çoğaldı. Bugün diyor Cenab-ı Hak Hazretleri bana o kadar büyük nimetler verdi ki bir defasında dört bin dinar. Bir defasında 40 bin dinar, o günün altın parası öyle infak edivermiş. Yani bugün diyor böyle istediğim zaman 40 bin dinar infak edecek cana bana servet verdi. Yalnız onu anlatan kitaplarımız diyorlar ki Hazreti Ali eline geçen parayı asla tutmazdı. Vefatı anında 600 dirhemi çıkmış, onunla da bir bir köleyi azad edivermişler. Yani çok küçük bir para. Bugün, bugün bizim için hani 250-300 lira der gibi yani veya 100-150 lira birkaç yüz lira der gibi. 600 e, dinar değil, dirhem son nefesinde bıraktığı para. Neden? Çünkü çok infak ediyor. Eline ne geçerse infak ediyor. Hz. Ayşe annemiz gibi efendim e, bolca infak ediyor. Hatta onun sözü olarak hocalarımızdan duyarız. Kırkta bir zekat cimrilerin zekatıdır diye buyuruyorlar. Hani biz zekatımızı hesap ediyoruz, kırkta bir veriyoruz ya, o en alt seviye, en alt çizgi, ondan aşağısı yok zaten, ondan aşağısı başkasının hukukuna tecavüz olur. Ve bu cimrilerin zekatıdır. Sizin çokça vermeniz lazım diyor. Çokça vermeniz lazım. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ile çocukluğu beraber geçti, gençliği beraber geçti. İsa'nın onu çok sevdiği için dediğim gibi kızıyla, ciğer parasıyla, Fatıma anamızla Efendim e, evlendirdi. Ondan çocukları oldu. En çok biliyorsunuz e, meşhur olanları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz. Onları çok sever. Bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş böyle cübbelerini açmışlar. Hazreti Ali efendimizi, Hazreti Fatıma annemizi, Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizi cübbesinin içerisine almışlar ve buyurmuşlar ki ''Ya Rabbi bunlar benim ehli beytim.'' İşte bunlar, bunlar benim ailem, onları dünyada da ahirette de koru, azizeyle ve cennette beraber kıl. Onun için Ali Aba deniliyor ona. Efendim e, dervişler arasında çok önemlidir e, ve de işte onların e, dua edenler, eskiden dua edenler, dervişler dua ederlerken Ya Rabbi Ali Aba'nın ayağının bastığı topraklar, tozlar, onların ayaklarının tozları, yüzü suyu, hürmetine bizi affet diye dua ederler. Kim onlar? Fatıma anamız. Efendim Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz. Ehlibeyt denildiği zaman Resulullah'ın eşleri de içine giriyor. Başka ama Ali Aba dediğimiz ve Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin işte o o cübbesinin altı altı, altı cübbesinin altına aldığı, kanatlarının altına aldığı kişiler bunlardan ibaret. Cenab-ı Hak bizleri onların yolunda kılsın. Beni beni izleyen kardeşlerimden onlara sevmeyen var mı değerli kardeşler? Yani şöyle söyleyeyim. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı seviyor musunuz? Fatımatü Zehra'yı seviyor musunuz? Hazreti Hasan ve Hüseyin'leri seviyor musunuz değerli kardeşlerim? Seviyorsunuz değil mi? Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Cenab-ı Hak bizleri cennette onlarla beraber kılacak inşallah. Yani resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Onları sevenleri sen de sev Ya Rabbi, onlara bu zedenlere sen de buğzet Ya Rabbi diye dua ediyorlar. Hz. Ali Efendimiz için özellikle böyle. İleride gelecek galiba kayıtlarımın arasında. Ya Rabbi, Hz. Ali'yi, evladım Ali'yi diyebiliriz Resulullah'ın dilinden. Ali'yi seveni sen de sev, ona bu zedene sen de buğzet Ya Rabbi. Başka hiçbir şey olmasa Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz Hazretleri hakkında sadece bu olsa kafi değil mi değerli arkadaşlar Hayber günü Hayber kuşatılmış böyle Yahudilerin bulunduğu bir yer biliyorsunuz. Birinci gün Hazreti Ebubekir radıyallahu an, ikinci gün Hazreti Ömer radıyallahu an ama fetih müserr olmamış. Muhasara biraz çünkü Hayber Kalesi çok güçlü bir kale ve de ee, Yahudiler de içerden ciddi bir Efendim savunma yapıyorlar. O gün akşam olmuş, ikinci günde de fetih müyesser olmamış. Hani İstanbul'un fethinde olduğu gibi. resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki, Yarın sancağı öyle bir kişiye vereceğim ki o kişi Allah ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de o kişiyi severler. Yarın sancağı öyle bir kişiye severeceğim ki, o sancağı vereceğim kişi Allah'ı ve Resulü'nü sever. Sadece o kadar değil, Allah ve Resulü de o kişiyi sever. Sahabe-i kiram efendilerimiz hepsi o gün sabaha kadar uykuyu durağa bırakmışlar. Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar. Ya Rabbim ne olur aleyhissalatü vesselam sancağı İslam ordularının sancağını bize versin. Çünkü işin ucunda çok muhteşem, büyük bir müjde var. Allah ve Rasulünü seven bir kişi ama Allah ve Rasulü de o kişiyi seviyor. Hatta Hazreti Ömer o koca Ömer Aleyhissalatu vesselamın benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olur dediği koca Ömer hayatım boyu diyor hiç kumandanlığı hiç velayeti hiç başkan olmayı hiç reis olmayı istememiştim. Ama sadece o gece Cenab-ı Hak Hazretleri'ne dua ettim. <gülüyor> Çünkü ben de Allah ve Resulünün sevdiği bir insan olmak istiyordum diyor. Ertesi gün oldu. resul sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin. Ali nerede diye sordular. Ali'yi çağırın bana. Hz. Ali Efendimiz de bir kenara çekilmişler kendi derdiyle meşgul. Çünkü gözünün biri fevkalade ağrıyor. Çok sıkıntılı. Göz ağrısı vermiş Rabbimiz o gece. Kendi derdiyle meşgul. Hiç e, diğer konuyu, diğer hali düşünecek hali yok. Ağrısı var, sancısı var. Resulullah'a geliyor, o perişan halini görünce Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Ya Ali, bu, bu ne hal böyle? Ya Resulullah gözüm çok ağrıyor. Kurban olduğum efendim. Obarek tükrünü alıyorlar. Hz. Ali Efendimiz e, radıyallahu anh'ın gözüne sürüyorlar öyle. Biliyor ki Ali Efendimiz o göz ondan sonra ne ağrıdı ne de görmesinde herhangi bir sıkıntı ömrümün sonuna kadar olmadı. Ve sancağı kendisine veriyor. Yani sancağı al Cenab-ı Hak Hazretleri umarım ki senin elinde Hayber kalesini fethedecektir. Efendim hücum Hazreti Ali'nin komutanlığında e, hücum başlıyor. Sancağı aldı diyor kitaplarımız. Yine biraz evvel ismini verdiğim kitaplara bakabilirsiniz. Yani meşhur kitaplardan hazırlanarak geldim doğrusu. Ee, sancağı aldı. Allahu Ekber dedi ve Yahudilerin üzerine yürüdü. Bir baktım diyor Ebu Rafi. E, Hazreti Ali'nin elinde kalkan yok. Düşmana doğru da gidiyor kalkan ihtiyacı olacak. Kapıyı, Hayber Kalesi'nin diyor kapısını açmak istedik, kaldırmak istedik bulunduğu yerden. Benle beraber yedi tane arkadaşım kapıyı sökmek istedik, kapının kanadını almak istedik, kaldıramamıştık bulunduğu yerden. Baktım diyor, Cenab-ı Ali radıyallahu anh Efendimiz hazretleri tuttu kapıyı tek eliyle bir elinde kılınç, öbür elinde kalkan olarak kullanıyordu diyor. Biz bunu hep duyardık da öyle yani. Dedelerin, ninelerin anlattıkları, eşlik, wow, battal gazi hikayeleri gibi hikaye değil bu. Bu meşhur tabakat kitaplarına girmiş. Hazreti Ali radıyallahu aleyhi ve hazretlerinin hatıratındandır. Kalkanı yoktu diyor, kapıya doğru koştu. Allahu Ekber dedi, kapıyı yerinden söktü ve kalkan olarak kullandı. Halbuki diyor biz 8 kişi kapıyı yerinden bile oynatamamıştık. Hani dedim ya mücahit, hani dedim ya yiğit, pehlivan, hayatı boyu mağlubiyet nedir görmemiş bir pehlivan. işte cenab Hak Hazretleri'nin kendisine ihsan ve ikramlarından bir tanesi bu değerli kardeşlerim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çok seviyordu. Çok sevdiği için de hicret esnasında, hicret anında Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri kendisini çağırdılar. Ya Ali işte burası benim yatağım, burada yatacaksın. Şu da benim örtüm, yeşil bir örtüsü vardı sallallahu aleyhi ve sellemin istirahat halinde örtündükleri. Bunu da örtüneceksin. Şunlar falan kişinin, şunlar falanın, şunlar falanın çok gariptir, enteresandır değerli kardeşlerim. Yani o, onlar açısından çok gariptir ve enteresandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme inanmadıkları halde müşrikler paralarını ve zinetlerini, kıymetli eşyalarını emanet olarak Allah'ın Resulüne vermişlerdi. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ediyorlar, Mekke'yi terk ediyorlar, e, emanetleri sahiplerine verilmesi lazım. Kaç tane birden kişinin ya Ali şu falanın emaneti, bu falanın emaneti bunları yarın sahiplerine verirsin ve de benim yatağımda da yatırsın. Burada yatırsın. Rasul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve sellem. bildiğiniz gibi hicreti anlatırken anlatmıştık. Hani Yasin Suresi'ni Ve cehalnâ min beynihim sedden ve min halfihim sedden fa ergşeynâhum ayet-i kerimesini okuyarak müekafirlerin, müşriklerin tepelerine, üzerlerine basarak, başlarına toprağa saçarak çıktılar evden. Görmemişlerdi, görememişlerdi Ali Sattallahu Aleyhi ve Sellem'ın ve efendim Sevr mağarasına Hazreti Ebubekir Efendimizle gitmişlerdi. Mekkeli müşrikler evi hata etmişler. Bakıyorlar yatakta bir yatan var sabaha kadar sabahleyin kalkıyorlar bakıyorlar ki veya işte açıyorlar kapıyı bakıyorlar ki yatakta yatan Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Bütün Mekkelimişikler ittifak etmişler, birleşmişler öldürmek istiyorlar hayatı pahasına. Olur ya yani bir bir yanlış kılıç bile götürebilir hayır hayatı pahasına daha genç bir çağda yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile imanı kabul edişi 7 yaşında ise 10 sene sonra hicret, 12 sene sonra hicret, 18-19 yaşlarında Hz. Ali radiyallahu aleyhi ve yani tam gençlik, tam yiğitlik, tam hayattan zevk alacağı çağ, hayır öyle değil, feda ediyor. Yalnız Cenabı Hak Hazretleri, yine kitaplarımız diyor ki, Cenabı Hak Hazretleri Cebrail ve Mikail'ini gönderdiler. Başında Cebrail aleyhisselam efendim, ayak ucunda da Mikail aleyhisselam, Hz. Ali Efendimiz'in yanında sabaha kadar nöbet tuttular. Nöbet tuttular. Ve Cenab-ı Hak Hazretleri lütfuyla, keremiyle Hazreti Ali Efendimiz'i korumuştu. Artık ondan sonra, belirli bir süre sonra da kendisi de Medine-i Tayyib-i hicret ederek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine kavuşmuş oldular. Yani hicrette de Aleyhisselatü Vesselam kendini feda edecek kişi olarak Hazreti Ali radıyallahu an Efendimiz hazretlerini görmüşlerdi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden bahsetmiştik ya Resulullah önce hicret ettiler yatağında. Hz. Ali Efendimiz yattılar, sonradan Efendimiz'e ilhak, mülhak oldular. Yani Medine'de kavuştular. Birkaç günler sonra Hz. Ali Efendimiz o da hicret ettiler Medine-i Tayyip-i Hepinizin hatırında olan ve bildiğiniz çok tatlı bir hadise, hadise hatıra. Efendim Aleyhisselatü Vesselam bir muhacir, bir ensar yani bir Mekkeli, bir Medine'li kardeş yaptılar. Sen falanla, sen falanla, sen falanla kitaplarımızda kimlerin kimlerle kardeş olduğu çok açık ve net olarak güzelce anlatılıyor. Yani o, o kardeşlik insanlık tarihinin iftihar tablosudur. Mekkeliler her şeylerini bıraktılar, geldiler. E Medinelilerin de maddi imkanları vardı. Mesela dediler ki Medineli müminler, Müslümanlar gelen kardeşlerine, işte burası benim evim, yarısı senin yarısı benim. Şurası da ticaret hanem, yarısı senin yarısı benim. Bunu söylemekten hiç çekinmiyorum değerli kardeşlerim. Hatta Medineli müminler dediler ki, şunlar benim eşlerim, bak hangisini beğenirsen ben onun talakını vereyim, sen onunla evlen. Bu kadar fedakarlık ettiler lerine garip gibi gelebilecek bu bu efendim e, davranış alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın çok sevdiği bir davranış oldu ve onlar hakkında işte buna benzer hadiselerden dolayı ve yusiruna ale enfusihim ve la yukeene ayeti kerimesiyle Cenabı Hak hazretleri Medineli müminleri Müslümanları Ensar'ı methettiler Kur'an-ı Kerim'de kelamı kadimi Sübhani'de efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ensar ve muhacirini böyle kardeş yapınca Hz. Ali Efendimiz açıkta kalmış Medineli müminlerden ensardan kimse kalmamış ona o da hicret etti geldi halbuki ya Rasulullah ben yalnız kaldım bana bir kardeş yok mu Aleyhisselatü Vesselam yanına çağırdılar, kucakladılar, omuzlarından tuttular ve buyurdular ki sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin. O kardeşlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu aleyhi Hazretlerini seçmiş oldular. Yani o hadiseden veya bundan biraz evvel veya biraz sonra da yani hicretten hemen sonra da Fatıma annemizle evlilikleri gerçekleşmişti. Yani dediğim gibi Ali sallallahu vesselam kendisini çok seviyor. Ona böyle bir iltifat ve ikramda bulunuyor. Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin. Tebuk seferine gidiyorlar. Tebuk seferine çıkılıyor. İslam ordusu hazırlanmış aleyhissalatü vesselam her seferde Medine'ye yerine bir vekil bir vali tayin ederlerdi sahabeden değişik kişiler mesela birinde Hazreti Osman Hazretleri böyle kalmıştı hatırında kalan Tebuk seferinde Hazreti Ali Efendimiz'e ya Ali dedi sen bu defa benim yerime Medine'de kalacaksın tabi görülecek işler var orada insanlar var hanımlar var çocuklar var ihtiyarlar var ya Resulullah beni hanımlarla ve çocuklarla geri mi bırakıyorsun? Cihattan beni geri mi bırakıyorsun? Ya Resulullah bu benim için bir mahrumiyet olmayacak mı filan diye böyle biraz sanki Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e nazlanınca Hazreti Ali Efendimiz "Eme ter da ya Ali, ama yurdike en tekuuna minni bi manzelati Harun Musa. Ya Ali, rası Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam nasıl kardeşlerse sen de benim için aynen öylesin." Yani hep her yerde sen benimle berabersin aslında. Onun için bu hale razı ol, bu, bu iradeye razı ol. İlla ennehu la nebiye ba'di. Fakat benden sonra peygamber yoktur diye Hz. Ali radıyallahu aleyhi ve iltifat etmiş oldu. Aleyhisselatü vesselam. Yani dünyada da ahirette de kainatın efendisinin benim kardeşimsin dediği benim kardeşimsin dediği bir büyük sahabi Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali Efendimiz'i genç yaşında Yemen'e e, kadı, e, kadı diyoruz ya hakim olarak göndermişler yola çıkarken ya Resulallah diyor ben daha çok gençim tecrübesizim İki kişi arasında hüküm vermek nasıl olur bilemiyorum bu konuda tereddüdüm var Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tuttu diyor, beni kendine çekti, mübarek elini göğsüme vurdu. Ve şöyle dua ettiler. Allahum hedi kalbehu ve thabbit lisanehu. <Sessizlik> ya Rabbi sen Ali'nin kalbine hidayet ver, ona istikamet ver, en doğruyu ona göster ve lisanını da hak üzere sabit kıl. Yani dilinden, ağzından ne çıkarsa, Hak olsun, gerçek olsun. Refe lisanehu böyle dua etti. Ondan sonra diyor Hazreti Ali Efendimiz yemin ediyorlar. Fevellezî falaqal habbete mâ şekektu fî qadâ'in beyne ithnayn. Topraktaki, topraktaki tohumu yaran yani yüce kudrete o o topraktaki bitkiyi bitiren Allah'a yemin ederim ki hayatım boyu ondan sonra iki kişi arasında hükmederken asla tereddüt etmedim. Yalnız kendisinin adetiydi, mutlaka iki tarafı dinlerdi. Onun için kendisinden sonra hakem olacaklara, hakim olacaklara, herhangi bir konuda hakemlik yapacaklara sakın bir tarafı dinleyerek tek taraflı karar vermeyin, tek tarafı dinleyerek sakın karar vermeyin. Onu dinlediğiniz gibi öbürünü de mutlaka dinleyin diye tavsiyede bulunuyorlar kendileri. Ama böyle iki kişiyi dinledikten sonra hiç diyor hayatım boyu tereddüt etmedim. Hiç hayatım boyu tereddüt etmedim. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz hazretleri bütün problemli sıkıntılı meselelerde hemen Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz hazretlerini çağırıyorlar. Bu meselede ne söylüyorsun ya Ali bak bakalım fetvayı ondan alıyor Hazreti Ali efendimize soruyor hatta bazen böyle Hazreti Ali efendimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin hükmünün aksine veya başka şekilde hüküm verdiği de oluyordu. Çok zaman Hazreti Ömer itiraf etmiş ve şöyle söylemiştir. Levla la aliyyü leheleke Ömer. <gülüyor> Ali olmasaydı Ömer helak olacaktı. Ya. Koca Ömer, o biraz evvel kendinden bahsettiğimiz, o koca Ömer böyle söylüyor. Eğer Ali olmasaydı Ömer helakteydi sahabe ikram efendilerimiz Hz. Ali Efendimizin sözüne çok ed it it it itibar ediyorlar. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma bir söz bir peygamberimizden bir haber veya herhangi konuda bir söz bir sağlam kişi tarafından Hazreti Ali'den bize nakledildi mi? O konuda onun sözünün başka bir şeyini onun sözünden bir başka tarafa müracaat etmez. Artık başka bir görüş aramaz. Onunla amel ederdik. Ama başkasından bir söz geldi mi o konuda ondan yemin alırdık. Allah'a yemin ettirir. Ondan sonra yani mesela sen bunu hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydun mu? Yemin ediyor musun Resulullah'tan duyduğuna dair? Evet, yemin eder. Ondan sonra onun hadis olduğunu kabul ederdik. Ama Ali'den bir söz bize nakledilirse bu konuda hiç tereddütsüz onun sözü, sözüyle amel ederdik diye buyuruyorlar. Said ibn el-Müseyyib radıyallahu anh buyuruyorlar ki Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz Hazretleri ya Rabbi Ebu'l-Hasan'ın yani Hazreti Ali'nin olmadığı bir dünyada beni yaşatma diye hep Allah'a dua ederdi. Neden? Problem oldu mu onu çağırıyor. Mesele oldu mu onu çağırıyor. İki kişi arasında hükmedilecek onu çağırıyor. Herhangi bir konuda istişare edilecek Ali'yi çağırıyor. Sen bu konuda ne dersin ya Ali? Nitekim mesela aklıma gelen bir tanesini söylemiş olayım. Bir takvim tespit edilecek. Ee, Müslümanların da kendilerine göre bir takvimi olsun. İstişare ediliyor. Hz. Ali radıyallahu anh ve buyuruyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti bizim takvimimizin başlangıcı olsun. Tamam hepsi kabul ediyorlar. Ne güzel bir görüş ve ne tatlı ne isabetli bir fikir. Herkes Hz. Ömer böyle soruyor. Hz. Ali Efendimiz şöyle yapacaksın diyor. O da amel ediyordu değerli kardeşlerim. Ve Hz. Ömer bizzat itiraf ediyordu ki hüküm verilme, hüküm verilme konusunda bizim en güçlümüz, en çok doğruya isabet edenimiz kardeşimiz Ali'dir. Hz. Ömer bizzat böyle söylüyorlar. Kendisi aslında çok mütevazıymış dediğim gibi. Halifelik döneminde işte kendisine yardım etmek isteyenler olurlar filan. Efendim eşyanızı biz taşıyiverelim. Hayır, bir aile reisinin kendi ehlinin, kendi ailesinin, kendi çoluk çocuğunun eşyasını taşıması çok daha uygundur der. Kendi eşyasını kendisi taşırmış. Kimseye de bu konuda yük olmaz asla. Hazreti Ali radıyallahu aleyhi ve sellemiz hazretlerim. Efendim dedim, ki, dedim ya çok güzel sözleri var. Çok güzel sözleri var. İsterseniz onun dünyayı iki yönüyle nasıl tarif ettiğini bir beraber alalım. Hakkındaki bazı hatıratı tekrar görmüş olalım sohbetimizin sonuna kadar inşallah Rabbim ne kadar nasip ettiyse Hz. Ali Efendimiz'i bugün deryadan bir katre güneşten bir zerre anlatmaya çalıştık şair diyor ya değerli kardeşlerim bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa hangi Hangi İslam büyüğünü, hangi Allah dostunu hakkıyla anlatabiliriz ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin özel iltifatına mazhar olmuş Hazreti Ali'yi hakkıyla anlatabilirim. Ama duam şu, yine tekrar ediyorum. Rabbim cennette bizi onlarla beraber kılsın inşallah. Şefaatleri istenilecek ve de beraber olunmak istenilecek. Büyük insanlar bildiğiniz gibi biz Allah'ın Resulü'nün bütün sahabesini, bütün sahabesine. Hazreti Ömer radıyallahu anh Femsi Hazreti Ali'yi ne kadar çok sevdiğini ifade etmeye çalıştım. Dua ediyor. Ya Rabbi Ali'nin olmadığı bir dünyada beni yaşatma Allah'ım. Bunun sebebi yani onun verdiği hükümler, ona olan ihtiyacından dolayı sevgi ayrı, ihtiyaç ayrı. Fevkalar, sahabe-i ikram efendilerimiz hepsi birbirlerini seviyorlar. Ama Hz. Ömer gibi bir insanın Hz. Ali'ye ihtiyacı var. Bugün kimi insanlar maalesef Hz. Ebubekir Efendimizin aleyhinde oluyorlar, Hz. Ömer Efendimizin aleyhinde oluyorlar, o, özür diliyorum, haşa minel huzur, ona sövecek kadar ileriye gidiyorlar, ondan sonra da Hz. Ali'yi sevdiklerini söylüyorlar. Korkunç bir tenakuz, büyük bir cehalet müthiş bir bataklık ki sahibini kahreder, helak eder. Yarın mahşer gününde göreceksiniz ki onlardan bazılarını sevmeyenler cennete girmek için Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'den ve de o büyük insanlardan vize alamayacaklardır. Alamayacaklar, cennete giremeyeceklerdir. Kabe-i Muazzama'nın karşısında bir e, haccımız da çok eski. Babamla beraber oturuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Şöyle yakınlarımızda birkaç delikanlı, böyle siyah cübbesi olan, başında siyah sarığı olan bir zat ile münakaşa ediyorlar. Yüksek sesle de münakaşa edildiği için o civarda herkes duyuyor. Ben de duyuyorum. Fakat babam Kur'an-ı Kerim'e dalmış. Duanızı tekrar rica ediyorum. Gelirken müsaade aldım ve de sizde selamlarını getirdim. Babacığım bütün izleyici kardeşlerime selamlarımızı söyleyeceğim dedim. Selamlarımı söyle dedim. Selamları ve duaları var. Babam Kur'an-ı Kerim okuyor. Baktım. O siyah cübbeli ve siyah sarıklı olan zat, Kabe-i Muazzama'nın karşısındayız. Arada yapılan münakaşa o suutlu 3-4 tane dalikanla var. Genç, üniversite talebesi onlar belli. Onlara diyor ki ben sahabeden, yani ne olur beni yanlış anlamayın. Bir hakikati ifade için söylüyorum bunu. Ben sahabeden bazılarına sövebilirim diyor. Allah şahit aynen böyle. O delikanlılar bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama adam inat. Arapça konuşuyorlar. Demek o, o siyah cübbeli olan, siyah sarıklı olan zat Arapça biliyormuş. Kendimin bizzat yaşadığım bir hadise, bir hatıra, üzücü bir hatıra değerli kardeşlerim. Dayanamadım doğrusu, kalktım, yanlarına gittim ve de işte becerebildiğim kadarıyla yahu sen ne cesaretle bunu söylüyorsun. Açtım Kur'an-ı Kerim'i, Haşr Suresini açtım. Cenab-ı Hakk Hazretleri Haşr Suresinde bütün sahabeyi keramı, Efendim önce muhacirini sonra e, ensarı yani Mekkelileri Medinelileri istisnasız bütün sahabe-i kiramı met ediyorlar. Allah'ın Kur'an'ında met ettiği bir kişiye sen hem de Kabe'nin karşısında nasıl sövebileceğini söylüyoruz. Bu cüret nereden geliyor dedi Nereden alıyorsun bu gücü? Onun istisnası var. İstisna herhangi bir kuralda istisna için delil lazım. Yani öyle e, salla parti söylenmez. Evet Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde veya hadis-i şeriflerin hükümlerinde veya fıkhı hükümlerde istisnalar olabilir ama istisna için elinizde delil olacak. Var mı senin bir delilin? Resulullah'tan gelen böyle bir haber var mı? Bu konuda bir başka ayeti kerime var mı? Neyle istisna edeceksin? Yok ben, inanın böyle, ben istediğim bazı sahabiye sövebilirim dedi ve kalktı gitti. Özür diliyorum, defoldu gitti. Oradaki arkadaşlar uzun süre konuştular. Bu ayeti kerimeleri okumak akıllarına gelmemişti veya belki efendim bilemediler. Bana teşekkür ettiler. Allah razı olsun dediler. Seni Allah gönderdi. Bu adam Kabe'nin karşısında. Yani Hz. Ali radıyallahu anh'ı sevdiğini söyleyip de başkalarına hayır hayır. Böyle bir sevgiyi biz asla istemiyoruz. Yani kimseyi ve hiçbir grubu hiçbir cemaati itham için bunu söylemiyorum ama efendim aklımızı da başımıza alacağız Şuurlu Müslüman olacağız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabının tamamını bize havale etmiş ve onlar hakkında daima hayrı bize telkin etmiştir. Ve sakın sahabem hakkında kötü söylemeyiniz. Belli. Hazreti Ali Efendimiz'den bahsediyoruz. Muaviye radıyallahu anh Hazretleri ile Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri arasında ihtilaflar oldu. Belli. Hazreti Aişe annemizle arasında da oldu. Ben bugün o konulara girmiyorum. Biz onların hepsini ayrı ayrı seviyoruz. Ve onlara havale ediyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Bırakın siz. resul sallallahu aleyhi ve sellemin başkanlığında Hazreti Aişe annemiz, Hazreti Ali Efendimiz, Muaviye radıyallahu anh Hazretleri bunların arasında ihtilaf kalır mı Hiç. Bırakın Allah'a havale et. Beşeriyet icabı. Tabi onlar da melek değil, peygamber değil, insanlar. Biraz evvel de söylediğim gibi onların evlerinde de problemler olabilir. Aralarında da sıkıntıda olabilirler ama büyüklerin, büyüklerin ihtilafları üzerine durmak bizim habbimize değil, bizim görevimiz değil. Biz onların nasihatlerini alır, onların ayet ve hadis ışığındaki güzel davranışlarını, güzel hayatlarını kendimize rehber edinir ve onların yolundan gideriz. Yoksa onun dışında, onun dışında meseleleri, bu tip meseleleri, hilaflı olan, ihtilaflı olan meseleleri Allah'a havale ederiz. Evet, yani birini severken nasıl seveceğimizi veya sevgi konusunda nasıl olacağımızı kısaca işaret etmek istedim değerli kardeşlerim. Biz Evet Hazreti Ali Efendimiz'i hani e, i̇mam Şafii Şafi Hazretlerinin bir sözü var ya Hazreti Ali'yi sevmek rafızilikse onun sözü olduğu için söylüyorum bütün dünya duysun ki ben öyleyim diyor ben rafıziyim. Yani e, biz de aynı görüşteyiz i̇mam Şafii Şafi Hazretleri gibi Hazreti Ali Efendimiz'i kayıtsız, şartsız, sınırsız sonsuz seviyoruz ama Hazreti Ebubekir'i de Hazreti Ömer'i de Hazreti Osman'ı da diğer sahabe ikram efendilerimizi de hepsini de aynı şekilde seviyoruz. Biraz evvel dedim ki Hazreti Ali Efendimizin çok güzel nasihatleri var. Çok tatlı nasihatleri var. Çok güçlü sözleri var, hutbeleri var anlayabilene aşık olsun. Ancak şerhlere bakarak anlayabiliyoruz. Bir defa daha itiraf ediyorum. Onun dünyanın iki yönünü anlatan tatlı bir efendim ifadesi var, tatlı sözleri var. Her ikisi de ayrı ayrı kitaplardan aldım ama böyle tevafuk oldu bugünün hatırası olarak. Bakın dünyanın bir yönünü anlatıyor ve buyuruyor ki halihazırda Hazreti Ali Efendimiz "Ed-dünya daru limen sadakaha." Dünya Dürüst olan, sadık davranan ve güzel, güzel yaşayan insanlar için Sıdık, doğruluk, dürüstlük ve de güzellikler diyarıdır. Yani sen bu dünyada diğer yönüyle lanetlenmiş dünya belli ona da geleceğiz. Ama bu dünyada sen kendin dürüst olursan Allah'a karşı dürüst olursan, önce kendime sonra sizlere söylüyorum. Allah'a karşı dürüst olursan, Kur'an-ı Kerim'e karşı dürüst olursan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna, sünnetine karşı dürüst olursan, insanlara karşı, mümin kardeşlerine karşı dürüst olursan, hatta gayrimüslimlere bile dürüst davranırsan, dünya sadakat darıdır. Bugünün şu sıkıntılı dünyasında ben de etrafımı görüyorum değerli kardeşlerim. faize. Rüşvete, şuna, buna, sahtekarlığa karışmadan dürüst ticaret yapan kardeşlerimin halini görüyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri her zaman her yerde daima bakıyorum maşallah, barakallah işlerine bereket ihsan ediyor. Öyle dostlar duyuyorum. Hocam diyorlar çalışsak 24 saat iş var. Tabii her gelen musibet ve çile. Efendim... Ee, onun o, o insanın o sıkıntı gören insanın bozuk davranışındandır demem diyemem. Ama Kur'an hakikati "Bema asabakum min musibetin fabema kasabat eydikum <gülüyor> ve ya'fu an Cenab-ı Hak zatleri çoğunu affettiği halde başınıza gelen bütün musibet, çile, keder, bela ve sıkıntı kendinizin yaptıklarının karşılığıdır diyor yani dünya öyle olunca bize bizim ona davranışımıza göre karşılık veriyor. Hazreti Ali Efendimiz de sen sadık olursan, sen dürüst olursan dünya sadakat darıdır. Ve darun neca darun necat limen onu anlayan ve onda hak çizgide olana göre kurtuluş darıdır. Kurtuluş yeridir dünya. Ve daru ginan ve zadin limen minha. Aklını başına alıp da ahirete azık hazırlayan, ahiret hazırlığını buradan yapanları için zenginlik, bahtiyarlık ve azık yeridir dünya. Biraz evvel söyledik. -dünya, ahirah, dünya ahiretin ekin tarlasıdır diye. Tarlasına buğday eken elbette buğday kaldırır. Allah korusun yani dünyadayken kötü davranan her tarafta da elbette kötülük görecektir. karşılığında. fe men ya'mal miskale zerratin hayran yara fe men ya'mal miskale zerratin şerran yara. Zerre kadar yaptığımız iyiliğin karşılığını da elbette göreceğiz. Kötülüğün de cezasını mutlaka çekeceğiz. Öyleyse dünya ya yani kafamız karıştığı zaman, sıkıştığımız zaman, daraldığımız zaman dünyaya lanet okuyoruz. Allah kahretsin bu dünya. Yıkılsın bu dünya diyoruz. Yok. Öyle değil. Zaten bizim böyle söylememizle dünyaya olacak bir şey yok. O Cenab-ı Hak Hazretlerinin takdir ettiği kadar belirli bir süre gidecek. Ancak vaktini Allah bilir. Sonra da sen istesen de istemesen de kıyamet kopacak. Ama ondan sonra biz istesek de istemesek de Allah'ın huzuruna geleceğiz. O hesap gününde Allah'ın huzurunda hep beraber duracağız. Peygamberlerin bile kendi dertlerine ve nefislerine düştükleri o günlerde... O günde yaptığımız her şeyden ben de siz de bütün insanlıkta hesap vereceğiz. Hesap vereceğiz. Aldığımız her nefesin hesabı var, verdiğimiz her nefesin hesabı var. Büyüklerden bir zat bir duvarın kenarında duruyordum diyor. Oradan bir çap kırdım. Onunla dişimi karıştırdım mı karıştırmadım mı bilmiyorum. O gece rüyamda Rabbim bana buyurdular ki, Kulum, yarın kıyamet gününde bu çöpün de hesabını sormadan seni cennete koymayacağım. Ya, hesap var. Öyle olunca dünyaya kızmanın, dünyaya lanet etmenin asla asla e, doğru bir yönü yok. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de dehre asla sövmeyin, zaman asla sövmeyin diye tembih ediyorlar. Kendi halimize bakacağız, aklımızı başımıza alacağız ve ne olur beni e, kınamayın, adam olacağız. Adam olacağız. Lafla değil. Ben, işte böyle ekranın önünde güzel şeyler söylemek, at, anlatmak, efendim, nasihat etmek ne kadar güzel böyle. Kulakları çınlasın babacığım. Yıllar evvel, belki bir 25 yıl evvel, evet. Ben yine imamlığa devam ediyorum, vaaz ediyorum, hutbe okuyorum. Bana dedi ki, bakın açıkça söylüyorum. Büyükler karşı tarafa bazen acı söylerler ama merhametlerinin çok daha büyük olduğu içindir. Bana dedi ki, bunu bizzat babam söylemişti bana. Evladım davranışlarına dikkat et, müttaki bir insan ol. Hani büyüklerimizin hadisler söyledikleri inna Allahu dine bir rjulifajir Allah bu dini facir bir insanla da teyit eder. Hakikati var ya. Eğer dedi başkalarına söyler, dine hizmet eder ama hayatına tatbik etmezsen dine hizmet eden facir bir insan olursun. Ben şimdi bunu kendi nefsime ve beni dinleyen bütün kardeşlerime söylüyorum. Söylediklerimizle amel etmeye çalışacağız. Çok zor. Çok zor ama Rabbim bizi لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ Yapmadığınız şeyleri niye söylersiniz hitabına muhatap kılmasın inşallah. Öyle olunca dünyaya kızmanın, dünyayla kavgalı olmanın alemi yok. Dünyaya bizi cennete götüren, vasıta, cennete açılan kapı olarak bakacakmışız. وَدَارُغِنًا وَزَادٍ لِمَنْ Azık hazırlayan, cennete hazırlanan, mahşer gününe hazırlanan için dünya zenginlik, bereket ve azık diyarıdır. Yine Hz. Ali Efendimiz böyle buyuruyorlar. Mehbitu vahiyillah. Allah'ın vahiyinin indiği yerdir dünya. Ya alemlerin Yüce Rabbi vahyini indirmiş dünyaya. Kelamullah, Kur'an-ı Kerim elimizde. Allah'ın vahiy, Allah kelamı. Ne büyük şeref. Ve mescidü enbiyâihî, peygamberlerinin de secde ettiği yerdir dünya. Gün gelmiş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, şu bizim hor gördüğümüz toprağın üzerine o muhteşem, o muazzam, o bereketli alnını koymuştur. Secde etmiştir yani. Peygamberlerin, Adem aleyhisselamdan peygamberimize kadar bütün peygamberler yere secde etmişlerdir. Onun için dünyaya lanet etmeyin dünyaya kötü gözle bakmayın peygamberlerin secdegahıdır mescididir diyor Hz Ali Efendimiz Mumetmetli Rabbirah va Allah'ın veli kullarının Efendim rahmet ve bereketi kazandıkları cenneti hak ettikleri Ticaret haneleridir Allah'ın evliyası o eriştikleri fazilete, o eriştikleri berekete dünyada erişmişlerdir. Ama dünya için yapılacak şeyleri hakkını vererek yaptıktan sonra ve de dünyanın sakınılacak ve de dikkat edilecek yönlerine dikkat ettikten sonra "Bektesebu fiha'l cenne" cenneti de Allah'ın dostları, Allah'ın velileri, bütün inananlar, bütün müminler dünyada kazandılar diyor. Yani namazımızı dünyada kılıyoruz. Haccımızı yeryüzünde ediyoruz. Yeryüzünden efendim rızkımızı temin ediyoruz. O temin ettiğimiz rızıktan Cenab-ı Hak Hazretlerinin emri olarak infakta bulunuyoruz. Cihadı, Allah'ın en çok sevdiği amellerden biri olan cihadı bu yeryüzünde yapıyoruz. Yani bunun bütün ibadet-ü taat dünyada. belhasıl dünya cennete açılan Ehli sadakat için, ehli ihlas için, amel edenler için hani اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا salihat, Amel edip de salih ameller işleyenler diye hep ayetleri okuyoruz ya. Aşağıda diğer vasıflar değişik değişik geliyor. İşte o iman ve o salih ameller hep dünyada yapılıyor. Öyle olunca diyor ki Cenabı Ali radıyallahu anh Efendimiz hazretleri dünya hakkını verenler için cennete giden yol cennete açılan kapı cennete açılan penceredir. Ama ehli dünya için dünyayı hani Dünya için e, babamın sohbetlerinden hatırımda kalmıştır. Bir denayetten almadır. Yani alçaklıktan e, almadır. Dünya kelimesi o, o kelimeden müştaktır, türetilmiştir. Bir de dünuv, yani yakınlıktan almadır. Bu yönüyle bakarsanız dünya cennete en yakın yer. Ölüyoruz. Kabre koyuyorlar. Orası el-kabru İmmarallatu min riyadil cennet, ve ima hufrati min huferin niran. İki metre aşağıya koyuyorlar ama Resulullah buyuruyor ki kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Bize iki adımlık yer. Cennet. Dünyanın hemen altı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretlerinin bir hatırasını hatırlıyorum ama sonra inşallah yani kabir hali için söylüyor. Güzel bir mümin kabre konulduğu an cennete girmiştir. Melekler geliyorlar diyorlar. Müslim hadisidir, sahih hadis. Hadis salatu ve Gelirler, ona bazı sorular sorarlar. Ben daha evvel bunu arz ettim size. O kişi de güzel güzel cevaplar verir. Rabbim Allah der. Dinim İslam der. Peygamberim hele hele bu konu, bu nokta çok önemli. Peygamberim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem der. Melekler soracaklarmış. Şu Muhammed denilen kişi hakkında ne dersin? O benim peygamberim. O benim efendim, o benim rehberim, o benim liderim, o benim her şeyim ve ben onun ümmetiyim dedi mi? Biz senin zaten böyle söyleyeceğini biliyorduk derler. Kabrini enine yetmiş arşın, aynen sahih hadis böyle. Enine yetmiş arşın, boyuna yetmiş arşın genişletirler ve de cennete bir pencere açarlar. Kıyamete kadar o geniş saray gibi kabrin içerisinde cennet ve nimetlerini seyrederek gününü geçirir. Şuna bakınız. İşte, dünya cennete açılan bir kapı, dünya cennete geçen bir yol ve cennete açılan bir pencere. Öyle olunca dünyanın hakkını güzel vermek lazım. Yani adam olmak lazım biraz evvel söylediğim gibi, kul olmak lazım. Kul, Mevlana'mızın dediği gibi kul olmak lazım. Ama öbür dünya, öbür taraf madalyonun ters yüzü, öbür tarafı ehli dünya yaşamayı sadece yemek için zannedenler, Sadece nefsani arzularının, behimi arzularının, hayvani arzularının tatmin edildiği yer zannedenler, halal, haram karıştıranlar, devleti ve milleti soyanlar, sadece ahlaksızlıkla gününü geçirenler, İslam ile hiç arası efendim bağdaşmayanlar. Namaz diyorsunuz, yiğidin aldığı yere gelmez diyorlar. Efendim. Zekat diyorsunuz, o da çalışsın versin. Hac diyorsunuz, balları çıplak Araplara, aynen böyle para yediremem ben diyor. Mesela Ramazan-ı Şerif, fuzuli yere aç kalıyorsunuz diyor. Yani buna benzer şeyler söylüyorlar maalesef. Diğer yönüyle de Hz. Ali Efendimiz, tabii o hal belli, o, o konuyu uzatmak mümkün. Dünyayı biz hep böyle görmüşüz veya hep öyle zannediliyor veya öyle davranılıyor. Dünyada öyle olunca cehenneme açılan kapı oluyor Allah korusun. Aşağıya koydular mı? Cehennem. Rabbi muhafaza buyursun. Buyuruyor ki Hazreti Ali Efendimiz "Ed-dünya cifetun." Bu onun sözü. Aynen tercüme ediyorum. Dünya bir cifettir, bir leştir. Özür diliyorum. Onun sözü bu. Faman en arada minha şeyen." Dünyadan bir şeyler almak isteyen, "Felyasbir <gülüyor> ala muhalata't-kilab." Köpeklerle beraber yaşamaya hazır olsun diyor. Yani dünyadan dünyalık olarak iman ibadet ihlas, sadakat Allah'a kulluk onun dışında dünyalık olarak bir şey almak isteyen köpeklerle dünyasını paylaşmaya hazır olsun. Diyor. Çünkü çünkü dünyacıfedir. onun onun talipleri de İslam büyükleri böyle söylüyorlar Onun talipleri de köpeklerdir. Büyükler böyle söylediği için ben de affınıza sığınarak ekranda böyle söylemiş oluyorum değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen bitireceğim değerli kardeşlerim. Kainatın efendisi buyurmuşlar ki seni ancak mümin sever ya Ali sana ancak münafık buğz eder. Efendim sonra Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizin ellerinden tutmuş şu tatlı manzaraya bakınız şu güzelliğe şu nura ve berekete bakınız. Kainatın efendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem torunlarını çok seviyordu ben hatırlıyorum. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizi bir sohbete aldık. Bir onları onlara bir anlattık. Ama bir daha anlatsak bir daha anlatsak yeridir. Çünkü onlar Allah'ın Resulü'nün gönül efendim e, gönlünün rayhaneleri gözünün nurları onları çok seviyor Hazreti Hasan Hüseyin efendilerimizi ellerinden tutmuş Ya Rabbi kim beni ve bu iki yavruyu bu iki evladımı babalarını ve annelerini severse kane ma'iyye fi dereceti yevmel kıyame kıyamet gününde benim yanında benim derecemde cennette benimle beraber olacaklardır olsunlar diye İsa ve dua ediyor ne güzel öyle olunca aman ha aklımızı başımıza alalım Fatıma anamızı, Ali efendimizi, Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan ve Hüseyin efendilerimizi çok sevelim tabii. Onların sevgisinin kaynağı da Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretler'dir. Üstülüğa aktarılıyor bu tatlı haber. Efendim biliyorsunuz şehit olarak öldü. İbni Mülcem denilen Abdurrahmanî İbni Mülcem denilen bir zalim sabah namazına giderken kendisini katletti. Yönetici kardeşlerimden birkaç dakika istirham ediyorum ya kendine göre işte aradaki biraz evvel işaret ettiğim ihtilafı halletmeyi arzu ediyordu. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendim Hazretleri ta evvel yıllar evvel kendisine haber vermiş ve damadının, avcıyer Paris'in o çok sevdiği insana şehit olarak öleceğini haber vermiş ve hem göksüğün hem de sakalının kana bulandığını görüyorum ya Ali yani böyle efendim şehit olarak öleceğini haber vermiş. Kendisi de o şehadeti bekliyordu. Kılıncı vurunca o hain, o zalim füzdü ve Rabbil Ka'ab'a. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişler. ve Ondan sonra birkaç gün yaşadıktan sonra da şehit olmuşlardı. Kuvvetli rivayetlere göre 63 yaşındaydı. Efendim 661 tarihinde Hulefai Raşidi'nin sonuncusu, yani büyük alimlerimizin veya çoğunluğun görüşüne göre Ömer i̇bn Abdülaziz'i de onlara dahil edenler var. Ama işte dört büyük halifenin sonuncusu olarak M.S. 661 yılında Kufe'de, Necef denilen yerde sabah namazına giderken Allah'ın cenneti, Allah'ın cemali pahalı değerli kardeşlerim. Öyle yatağında yatacak. Sadece özür diyorum, belden aşağısını düşünecek. Hiç sıkıntı görmeyecek. Ondan sonra da pır diye cennete uçacak. Zor. Bak Hz. Ömer. Hz. Osman sadece bu Bekir Hz. hariç Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali 3'ü de şehit olarak canlarını Allah'a teslim ettiler. Alemlerin Yüce Rabbi hepimize çok hayırlı akıbet nasibesini inşallah diye dua ediyorum. Ama resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine üstül gabe anlatıldığına göre ta o zaman bu şehadet haberini verirken Ya Ali o nasıl Salih aleyhisselamın kavminin en şakisi, en adisi, en kötüsü Salih peygamberin devesini katletmişse o kavmin de en şakisi, en, şak, en kötüsü seni katledecek diye haber vermişler. Katilimi getirin bakayım diyor Hazreti Ali Efendimiz. Getiriyorlar bakıyor ben bunu kaç defa harplerde darplarda bir Müslüman. Müslüman olduğunu iddia eden ibadet ve taata da düşkün de bir insanmış. Ee, yaşarsam diyor hükmü bana bırakın. Dilersem öldürürüm zamanın halifesidir. Dilersem affederim ama ölecek olursam benden sonra kendisini katledersiniz. Birkaç gün sonra şehadet şerbetini içince Hazreti Ali radıyallahu anhu Hz. Ali Hasan ve Hüseyin efendilerimiz sicinden zindandan çıkardılar ve kısası tatbik ettiler tabii. Eee Aleyhissalatu vesselam bunu da haber vermişti. Yani ben ben bu zatı diyor birçok defalar harfte ölümden kurtarmıştım maalesef. İlahi takdir. Cilve-i Rabbani derler bunlara büyükler. Değerli kardeşlerim, Necef'te pek de belli de değildir ama makamı vardır. Makamı vardır. Cenab-ı Hak Hazretleri şefaatlerine nail etsin diye dua ediyorum. Dünyada onların sevgisinden, onların yolundan ayırmasın. Onlar gibi ölümü arzu edenlere nasip etsin. Ondan sonra da mahşer gününde Resulullah'ın ham sancağının altında onlarla beraber kılsın. Onların arkasından, onlarla beraber demeye cüret edemiyorum, cesaret edemiyorum. Onların arkasından cennete girmeyi ve cennette onlarla beraber olmayı Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Bugün Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz hazretleri ve kerramallahu efendimiz'i kısaca anlatmaya çalıştık. Rabbim şefaatine ve Rabbimin rızasına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşnutluğuna, Fatıma annemizin rızasına, Hz. Hasan ve Hüseyin efendilerimizin hoşnutluğuna vesile kılsın hepimiz için inşallah diyorum. Ve hepinizi alemlerin yüce Rabbine Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun efendim.